Resul kucağa kaçmış koş gelir bana Muhacir ensarı örnektir bana Resul kucağa kaçmış koş gelir bana Muhacir ensarı örnektir bana Allah'ın yolunda öleyim ana Bedirler Uhudlar örnektir bana Allah'ın yolunda Bedirler ruhutlar örnektir bana bedirler ruhutlar örnektir bana kayba iman eden müminler gibi Kur'an hayat nizamını seçenler gibi kayba iman eden müminler gibi Kur'an hayat nizamını seçenler gibi Firdevs cennetine varisler gibi Kanım aksın ana, gibi Firdevs cennetine varisler gibi Kanım aksın ana, gibi Kanım aksın ana, gibi Allah'ın aslanı, hamzalar gibi Müminlerin önderi, gibi Allah'ın aslanı, hamzalar gibi müminlerin deri hattablar gibi Allah'ın yolunda şehitler gibi kanı maksın ana musablar gibi Allah'ın yolunda şehitler gibi kanı maksın ana musablar gibi kanı maksın ana musablar gibi halid bin velidler çıkacak elbet Kafirlerin başını kesecek elbet, Halit bin Velitler çıkacak elbet. Kafirlerin başını kesecek elbet. Boş vermiş insanlık görecek elbet. Cehennem kafirlerle dolacak elbet. Boş vermiş insanlık görecek elbet. Cehennem kafirlerle dolacak elbet. Cehennem kafirlerle dolacak albet Resul kucak atmış koş gel bana Muhacir emsarı örnektir bana Resul kucak atmış koş gel bana Muhacir emsarı örnektir bana Allah'ın yolunda öleyim ana Bedir'le ruhutlar örnektir bana Allah'ın yolunda öleyim ana Bedir, Bedir'le ruhutlar örnektir bana Bedir'le ruhutlar örnektir bana